Radyo tiyatrosu. Gece Treni Yazan Herbert Raynecker Çeviren ve uygulayan Can Kapyalı Yöneten Ergin Orbay, Efektör Erhan Mesutoğlu Müzik Oynayan Sanatçılar Şakel Erol Keskin Vera Ayşin Çekmez Kamran Kamranuser Magnus senerşen Triptihan Erhan Abir Mangold Zunape Gülsal Garson Zihni Göktay Raiman Özdemirhan polis cezai altıkin Saat kaç acaba benimki durmuş da 11'i birkaç dakika geçiyor Trenle seyahat ederken dışarısını seyretmeye bayılırım Bu gece tek bir yıldız yok gökyüzünde Her taraf zifiri karanlık Yalnızca bir merak mı yoksa mesleğinizin verdiği bir alışkanlık <gülüyor> Merak yalnızca bir merak Mesleğimle hiçbir ilgisi yok Yazı makinaları satarım ben Çok satılıyor bu Evet evet hem de pek çok satılıyor Bugünün insanı yazı yazmasını seviyor Parada kazanıyor Evet kazanıyor Bu zamanda insanların her şeylerini paraya bağladıkları bir gerçek ama Kazanmadan kazanmaya da fark olduğunu kabul etmek gerek Berlin'de büyük bir şantiyem var İş gereği pek çok kimseyle tanışıyorum Ancak işlerinde güvenebildiklerim yok denecek kadar az Haklısınız Bugün namusuyla iş yapan kaç kişi gösterebilirsiniz bana Kendimden örnek vereyim size. En ufak bir hileye başvurmadan yürütürüm işlerimi. Ama bu yüzden kendi kendime ne diyorum biliyor musunuz? Sen bir budalasın Rayman. Haklısınız çok haklısınız. Eskiden bir söz yeterdi. Öyle yazılı mühürlü imzalı kağıtlara gerek duymazdı. Şimdi bu tür kağıtlarla iş yapıyoruz da ne oluyor? Her şeyin eski oranla daha yolunda gittiğini söyleyebilir misiniz? Doğru söylüyorsunuz. Çok doğru söylüyorsunuz. Sabahtan akşama dek dolaşır durun bu adam böyle Kim? Ah polisten söz ediyorsunuz e Görevi bu olduğuna göre dolaşacak tabii Gece treniyle ilk kez mi seyahat ediyorsunuz? Yok hayır Yarın sabah erkenden Hanover'da olmalıyım Bazıları bu trenden korkarlar nedense Doğu batı arasındaki sınırı geçtiği için olacak Böylelerine çok rastladım ya siz? Doğrusunu isterseniz ben pek aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Korkuları boşuna tabi. Bunca zaman gidip geldiğim halde hiçbir olayla karşılaşmadım. Trendeki polisi yadırgıyorlar diyeceksiniz. Ama bu onun görevi. O yalnızca görevini yapıyor. Öyle değil mi? Elbette öyle. Görevini yapıyor tabi. Nerede olduğumuzu biliyor musunuz? Magdeburg'u geçmiş olmalıyız sanırım. <gülüyor> Affedersiniz biraz kestirmiş olacağım. Hiç farkında değilim. Tren yolculuğundan hoşlanmam, uçağı tercih ederim ama hiç yer yoktu. Ben de uçakla dönmeyi düşünüyordum, hiç yer kalmadığını söylediler. Bu trene bile güç yetiştim. <gülüyor> Biliyorum. Biliyor musunuz? Trene doğru koşarak gelişinizi gördüm. Dikkatimi çektiniz. Hem yalnızca benim değil, herkesin dikkatini çektiniz. Şaşırtıyorsunuz beni, hiç farkında değilim. Farkında olmamanız doğal. Şimdi size çok güzel olduğunuzu söyleyeceğim. Siz gene farkında olmadığınızı söyleyeceksiniz. <gülüyor> çok şakıcısınız, Bay... Brand. Adım Brandt. Benimki de Vera Bay Brandt. Hamburg'a daha önce gitmiş miydiniz? Hayır. Hamburg'u gezmenizi isterdim. Canlı, hareketli bir kenttir Hamburg. Zamanımın çoğu orada geçer. Çelik ticareti yaparım. Kartımı vereyim size. Bir gün gelecek olursanız mutlaka gezdirmek isterim. Çok teşekkür ederim Bay Brandt. Hamburg'a gelmeyi çok isterim. Aa, şey, sözünüzü kestiğim için affedin. Ee, bir jazz müzikçisinin adını arıyordum da. Kaç harfli? Ee, dört. Hmm, e, ne çalıyor? Piyano mu? Ne çaldığını yazdım. Ah tamam oldu Şah olmalı. Ah. Ay, neredeyiz? Sınıra geldik mi? Sizi uyandırdım galiba ah. Gelmedik daha epece yolumuz var oh, Gümbür gümbür of, of, Kafam kazan gibi oldu Gece vakti nerede olduğumuz belli değil Bacaklarımı sarkıtmaktan ayaklarım tutuldu Biraz daha uyusanız dinlenmiş olurdunuz Öyle ama uyuyamam ki Eskiden ilaç alır uyurdum Ama şimdi artık ilaçta kullanamıyorum Kocam hayattayken o var diye her şeye katlanıyordum Şimdi yalnızım ne olursa olsun diyorum. Şu çantamı almama yardım eder misiniz biraz? Hangi çanta sizin? Şu büyük çanta, siyah olanı. Oh, tamam. Çok teşekkür ederim. Rahatsız etti. Rica ederim. İçinde aradığını bulabilene aşk olsun. Yani şu çocuklar, çantama kadar her şeyimi karıştırıyorlar. Şuraya bakın. Bunları gören de yolda açlıktan öleceğimi sanır Ellerine ne geçtiyse koymuşlar içine <gülüyor> Bir lokmadan fazla bir şey yiyemem diye de sıkı sıkıya tembih ettim Kim dinler? <gülüyor> Biraz alır mıydınız? Teşekkür ederim yolda hiçbir şey yiyemem ben Ya siz? Ha, teşekkür ederim Bakın sıçacık ama O halde küçük bir sandviç alalım. Hayır ha? çok teşekkür ederim Hiç istemiyor canım bana kalmayacağını sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Bir orduya yetecek kadar yiyecek var burada. Yol biletine kadar düşünür. Her şeyi önceden alırlar. Ama gene de dört haftadan fazla kalamıyorum yanlarında. Bir pansiyonum var. Başında durmam gerekiyor. Güvenip bir başkasına bırakayım deseniz... ...e o da olmuyor. <gülüyor> Aferin. Sıcak kahveler. Aa. Kahve isteyen var mı? Ah, deminden beri neredesiniz kuzum? <gülüyor> e, ne var yiyecek bir şey? Tamam, güzel güzel işte. E, verin şunlardan bir tane bana. İki merbeyim. E, buyurun üstünü. Teşekkür ederim. E, kahve isteyen var mı? Kahve, sıcak kahveler. Kahveler, kahveler, kahveler. Ne oluyor? Neden durduk? Yol kapalı olacak. Bir şey görebiliyor musunuz siz? Haklısınız. Yol kapalı olacak. Bakın işaret kalkıyor işte. Ee, e, ne oluyor? Nereden çıktı bu böyle? Dışarıdan geldi değil mi? Siz de gördünüz. Evet gördüm. Basamağı atlamış olacak. Durun kıpırdamayın yerinizde. Neden? Neden diyor. Neden olacak anlamıyor musunuz? Evet anlamıyorum. Açıklamanızı bekliyorum. Açıklamayı benden değil ondan bekleyin siz. Ne demek istediğinizi açıkça söyleyin olsun biz Boşuna tartışıyorsunuz baylar. Her şey apaçık ortada. Bu halde bu adam. Bu adam bir kaçaktır. Kaçak mı dediniz? Trenin sınırı geçecek batıya geçmek istiyor. Bir de boşuna yoruluyor. Böyle bir şeyi göze almak için insanın deli olması gerek. Bir dakika bir dakika. Kimliğiniz var mı? Yok ha? Bak delikanlı. Bizlerden çekilmene gerek yok Hu, Yaralısın galiba Al şu mi de elini sil Hiçbir şey anlamıyorum Her şeyden önce niye durdu tren plan var mı içinizde İşaretin indiğini gördük Peki ama neden yol yapımı mı vardı Gece yarısı yol yapımı olur mu hiç Buralarda ne istasyon var ne de bir tek canlı Ipıssız tarlaların arasından geçtiğimizin farkında değil misiniz Belki de her şey daha önceden planlanmıştı Olamaz mı yani Olabilir tabi olabilir ...trene atladığın sırada seni kimsenin görmediğinden emin misin? Heh, demek kimse görmedi diyor. Kolay değil. Hiç kolay değil. Elbette değil. Böyle bir şey yapabilmesi için insanın deli olması gerek dedim ya. Ne oluyor baylar? Hastalanan biri mi var? Hayır. Trende bir kaçak var. Kaçak mı var? Çok şey gördüm ama böylesi ilk kez başıma geliyor. Gökten düş her gibi indi trenin içine. Tam durduğumuz sırada oldu. Eline hala kanıyor mu? Dur bakayım. Birkaç sıyrık daha var ama önemli değil. Gel gel şöyle gel. Burada durman daha iyi. Kim bu adam? Az önce durduğumuz istasyondan mı bindi? Az önce istasyonda durmadık bayan. Durmasına durduk ama duruşumuzun nedenini hiçbirimiz bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey bu delikanlının bu trene kaçak olarak bindiği. Tabii sınırı geçmek için. Belki kaçak değildir yanılıyoruz belki de. Bunu da nereden çıkartıyorsunuz? Ne olduğu anlaşılıyor işte. Trenin buradan geçerken durduğunu daha önce hesaplamış olacağız. Durdu ama üç saniye. Üç saniyeden fazla durmadığına eminim. Üç saniye bu iş için yeterli, artar bile hele bir de dediğim gibi daha önceden hesaplamışsa çok korkmuş olacak. Yüzü hala bembeyaz. Onun için korkunun pek önemi yok artık. Asıl önemli olan bundan sonra ne yapacak? Treni atlamasını atladı ama şimdi ne olacak? Ne demek istediğinizi daha açıkça söyler misiniz? <gülüyor> Kontroldan söz etmek istiyorum. Kontroldan ne yapacak? Treni atlamakla her şey bitmiyor ki. Asıl önemli olan bundan sonra ne yapacak Ne yapacağını düşünmese treni atlar mıydı? Yani size göre güvenmiş olacak? Yani size göre önce bu... her şeyden önce treni atlaması önemliydi. Sonrasının kolay olacağını düşünmüştür. Nasıl olursa bana yardım ederler demiştir. Tabii bu benim düşüncem. Biz mi ona yardım edeceğiz? Peki ama nasıl? Hı, böyle bir şey düşünmek için insanın deli olması yanlış demek. anlaşılmasın. Yanlış anlaşılmasın. Yardım etmeyelim demiyorum ben. Yardım etmesini edelim ama nasıl bu tren her gece geçer bu yöreden ve bu insanlar içindeki yolcuları dost bilirler. Dostus dost tabii. İçimizde bunun tersini savunacak kimsenin bulunduğu sanmıyorum. Yalnız... Yalnız bunu düşünmek bile trene atlamak için yeterli değil mi sizce? Bakın, bakın bu da herkesin yardımdan kaçınmayacağına kuşkum yok. Ama nasıl yardım edeceğiz? Ben hiçbir şey düşünemiyorum bu konuda. Trenin göz altında tutulduğunu biliyoruz. Yolcuların tümü kontrolden geçirildi. Sonra. Bir de durmadan dolaşan polis var Evet en önemlisi de bu zaten İçimizden birinin koridorun ucuna giderek Polisin gelişini haber vermesi gerek Sınırdaki kontrol çok sıkı Düşünemeyeceğiniz kadar sıkı Lütfen biri koridorun başına gitsin taracık Koridorda koskoca bir adam nasıl saklanacak söyler misiniz Siz gidip bekleyin orada Polis gözükür gözükmez bildirirsiniz bize Ne söylediğinizin farkında mısınız Siz bağırmanıza gerek yok Bu fikir benim olduğuna göre ben giderim Bak delikanlı sana yardım edebileceğimizi düşündüm belki ama görüyorsun ki giriştiğin bu iş pek öyle düşündüğün gibi kolay bir şey değil e Yani yani demek istiyorum ki insan gerçekle karşı karşıya gelince her şeyin planladığı biçimde yürüyemeyeceğini daha iyi anlıyor Kalben sana yardım etmek istediğimiz bir gerçek ama nasıl ne yapabiliriz elimizden ne gelir Olamaz imkansız olamaz diyorum dinleyin size Dinleyin arkadaşlar dinleyin heyecana kapılmamak gerek her şeyden önce karşıt görüştü olanların düşüncelerini öğrenmeliyiz. Hiçbir şey gelmez elimizden, hiçbir şey. Konuşmaya bile değmez. İnsan deli bile olsa böyle bir şeye girişmeye cesaret edemez. Bu ortamda yardım etmeyi nasıl düşünebilirsiniz, neye güvenerek? Siz yapılan kontrollerin ne denli sıkı geçtiğini gördünüz mü hiç? Bu işin çocuk oyuncağı olmadığını herkes biliyor. İşte durum böyle delikanlı. Her şeyi duydum. ...senin için bir şeyler yapmak istediğimizi anlıyorsun ama... ...ne yazık ki elimizden hiçbir şey gelmiyor. Oysa her gece bu treni gözlüyordu o. İçindeki insanları dost biliyordu Yardım ellerinin kendisine uzatılacağını umuyordu Aynı sözleri daha önce de söylemiştiniz Bir kez daha söylemekteki amacımızı anlayamıyorum ah, Affedersiniz Ortaya bir fikir sürecekseniz açık sen söyleyin olsun bitsin Ben bu bayın ne demek istediğini çok iyi anladığımı sanıyorum Bu çocuk bizlere güvendi Bizden başka hiçbir şey düşünmedi Bu düşünceyle atladı trene sonrası kolaydı Çünkü bizler vardık dostlarıydık Aynı şeyleri tekrarlıyorsunuz bu söyledikleriniz konuşuldu burada Saçma dedik olmaz dedik duymalınız mı Böyle konuşmaya hakkınız yok Ne sizin ne de bir başkasının Neden? Burada kimsenin kimseye hükmetmeye hakkı yok Hatta hiçbir şey söylemeye bile hakkı yok Eğer bir şeyler yapacaksak hep birlikte yapmalıyız oh, Hadi bir şeyler söyleyin Yani bir şey koyun ortaya Her şeyden önce düşünmeliyiz Yardım etmek istiyorsak çok iyi düşünmeliyiz Belki de saklamamız gerektiğini söyleyeceksiniz Neden olmasın Kontrol sırasında bir şeyler yapabiliriz belki Yani saklayabiliriz Herkes konuşmak için bir şeyler söylüyor ama yapılabilirmiş, yapılamazmış kimsenin aldırdığı yok. Bence her şeyden önce buna dikkat etmek gerek. Siz ne dersiniz bayım? Ne diyebilirim ki? Haklısınız tabii. O halde herkes kompartımanına çekilip... ...bu çocuğu kaderiyle baş başa bırakmak istiyor öyle mi? Yapabilir misiniz bunu? O burada yapayalnız kalmışken... ...rahat rahat gazetelerinizi okuyabilir misiniz? Çok duygusal davranıyorsunuz. Öyle olmak gerektiğine inanıyorum. <gülüyor> Bence bu doğal çünkü kadınsınız. <gülüyor> Her şeyin duygusal davranışlarla halledileceğini sanıyorsunuz. Oysa işin bir de başka yönü var. Bir an için ona yardım ettiğimizi düşünelim. Yakalandığımız an ne olur biliyor musunuz? Kaçağı yataklık etmek. Evet yataklık etmek. Bu tür şeyler... Hiç hoşlarına gitmez onların Sonuç bizler için kötü olur hem de çok kötü Hepimizi içeri tıkarlar Kılları bile kıpırdamaz Hem de öyle üç günlüğüne beş günlüğüne değil Ne de üç beş yıllığına En az on yıl hapis yatarız Sizleri bilmem ama bu benim işime hiç gelmez Bu yüzden sayın bayan kompartmanıma çekilerek Gazete okumayı tercih ederim Ama gene de istiyorsanız serbestsiniz tabii. Ancak bu işin içinden tek başınıza çıkabileceğinizi pek sanmıyorum Bir de şu hey geliyor, geliyor diyorum. Ne yapacağız söyleyin ne yapacağız Hemen kompartımana girin Oradaki örtülerin altına saklansın Hadi çabuk çabuk olun biraz çabuk Bir şey mi söyleyecektiniz hayır, hayır memur bey Zaman bir türlü geçmek bilmiyordu Ama sizin için daha sıkıcı olmalı e, Sigara içer miydiniz Ama durun ne dalgınlık değil mi Sigara paketimi yanıma almayı unutmuşum Ben vereyim Buyurun. Buyurun efendim. <gülüyor> Teşekkür ederim. Görev sırasında sigara içmem İyi yolculuk var. <gülüyor> Gitti mi? Evet. Bir şey anladımı dersiniz? Yok hayır sanmam. Dillik bu. Bu yaptığımız düp henüz delilik. Şimdi ne olduğunun farkındasınız değil mi? Sakladık onu. Daha doğrusu sakladınız. Oradaki örtü kiminse onun altına gizlediniz Hem de hiçbirimize bir şey sormadan Hiçbir şeyi sormadan yaptınız Bu denli telaşlanmanıza hiçbir anlam veremiyorum Her şey çok sakin geçti Polis hiçbir şeyin farkına varmadı Biz de bunu istemiyor muyduk Ama siz hala tersini savunuyorsanız Bu beni hiç ilgilendirmez bu genç için elimden gelen her şeyi yapacağım. Tek başıma da kalsam yapacağım. Ya bundan hiç koşkunuz olmasın. Başkalarının hesabına konuşmayın lütfen. Çok siz benimle aynı fikirde değil misiniz? Aynı fikirde olup olmamam... ...içinde bulunduğumuz durumda hiçbir şeyi değiştirir. Bence çok şey değiştirir. Aslında siz bu işi çok basit sanıyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Hem içimizde onun için bizim yardımımıza sığındı diyen... ...ilk kez siz oldunuz. Evet böyle söylemiştiniz. Doğruydu bu söylediğiniz çünkü... Delikanlı trene atlarken geleceğini... ...her şeyiyle bizlerin eline bıraktığını biliyordu. Geleceğini yani... ...hayatını... ...hayatını bizlere hiç tanımadığı ama... ...güvendiği kimselere teslim etti. İstesek de istemesek de... ...o böyle davrandı. Şimdi onun bu davranışını anlamamasından... ...gelemeyiz. Ona karşı kaçamak... ...davranamayız. Buradakilerin bence şu soruya cevap... ...vermeleri yeterli. Yardım etmek isteniyor mu... Elimizden bir şey gelmeyeceğini söylüyoruz... ...daha ne söylememizi istiyorsunuz? Bu sorulan soruya bir karşılık değil... ...delikanlı kesin bir cevap bekliyor bizden... Benim evet ya da hayır demem... ...hiçbir şey değiştirmez... ...ama içinde bulunduğumuz durumun eleştirilmesi... ...burada ayrı ayrı herkesi ilgilendirir... Bu olabilir tabi... ...daha doğrusu bir oylama yapılabilir... Yani içinde bulunduğumuz durum eleştirilebilir Herkesin ne düşündüğü öğrenilebilir Bunu öğrenmek için de yardım edilecek mi edilmeyecek mi sorusuna cevap vermek gerekir Yardım etmek için birazcık kafamızı yorsak Birazcık bir şeyler yapmaya çalışsak Bu o kadar zor olmasa gerek Bilemiyorum ama bir şeyler bulabileceğimizi sanıyorum Ya yes, siz? Ben mi? Yok hayır Ben de hayır diyorum Bu bizim işimiz değil onun işi elimizden hiçbir şey gelmez Haklısınız çok haklısınız Hayır demeniz yeterli kim kaldı cevap vermeyen? Ha, şu yaşlı kadına da sorulacak mı? Sorulmaması için bir neden var mı? E, konuştuklarımızı duydunuz değil mi efendim? Evet ya da hayır diye cevap vereceksiniz. Sizce şu kaçak delikanlıya yardım etmemiz gerekiyor mu? Aa, elbette gerekiyor. Deminden beri burada ne konuşulduğunun farkında mısınız siz? Bu sözünüzle neyi açıklamak istediğinizi pek anlayamadım. Benim de düşüncemi öğrenmek istediğinize göre evet diyorum. Hem buna niçin bu kadar şaştığınızı da öğrenmek isterdim doğrusu. Pekala pekala dediğiniz gibi olsun. Peki ya siz bayım? Doğrusunu istersem. Bir hayır demek için sözü bu kadar uzatmaya ne gerek var anlayamıyorum. Yoksa, yoksa hayır demek korkutuyor mu sizi? Ben korkmuyorum. Hem zaten çoğunlukla hayır dediğine göre bu iş burada biter. Bu işin burada biteceği sizin düşünceniz. Az önce tek başıma da kalsam yardım edeceğimi söyledim ben. Bakın bayanım. Bazen öyle durumlarla karşılaşırız ki inat etmek bütünüyle yararsızdır Her iki tarafa da yararlı olacak şey susmaktır Bu iş sizin işiniz değil Hele yalnız başınıza kıvırabileceğiniz bir iş hiç değil Herkese ayrı ayrı ne düşündüğü soruldu Tamam bitti artık Bence ufak bir şey daha kaldı Birinin ona söylemesi gerek Neyi söylemesi gerek Neyi olacak Yanlış kimselere çattığını Bu trende başka kimselerle de karşılaşsaydı aynı şey olacaktı bu konuyu bu kadar acıklı bir şekilde sokmak isteyişinizi anlayamıyorum Yakalandığı an ne olacağını hepimiz biliyoruz Birkaç yıl hapis yatacak Şimdi 18 yaşında olsa en fazla 23 yaşında dışarı çıkacak 23 yaşındaki bir delikanlının önünde upuzun bir hayat vardır O yaştaki bir delikanlı için çekilmeyecek bir şey değildir bu <gülüyor> Şaşıyorum size Bir insan böyle düşünmeye nasıl cesaret edebilir? Hepimiz hapse atarlar Onun için ufacık bir şey yaptığımızı anlarlarsa her şeyimizi yitiririz Kaşınmamalıydım Böyle bir davranışta bulunmadan önce çok iyi düşünmeliydi Şimdi biraz dinlensem iyi olacak İzin verirseniz ben de kompartmanda gazetemi okuyacağım Bu halde biz de koridorda duralım Ne dersiniz Tabi nasıl isterseniz Ne kadar kaldı Sınıra mı Evet Yanılmıyorsam bir saate kalmaz varırız Çok tuhaf ama Bu tür bir olayın başıma geleceğini biliyordum Biliyor muydunuz Bekliyordum demek daha doğru olacak galiba. Savaş yıllarında bu tür olaylardan çok çekinirdim. Hatta açıkçası korkardım. Ama sakin geçti o yıllar benim için. Çünkü korktuğum, çekindiğim şeylerin hiçbiriyle karşılaşmadım. Şimdi yıllar sonra beklediğim bir olayla yüz yüze gelmek heyecanlandırdı beni. Yanlış bir davranışta bulunabilirdim. Yani eğer bulunmadıysam... ...bunda sizin yardım payınızın pek büyük olduğunu söylemek isterim. Hıh? Ben mi yardım ettim size? Evet. Oysa ben kimseye yardım ettiğimi sanmıyorum. Yanlış bir davranışta bulunmadınız siz. Çünkü buna benzer bir durumu yıllar önce içinize yerleştirmiştiniz. Böyle bir durumda neler yapabileceğinizi çok daha önceden hesaplamıştınız siz. Bu yönden düşünecek olursanız olumsuz bir cevap vermeyişinize şaşmazsınız. Ona yardım etmemiz gerektiğini ilk kez siz söylemiştiniz öyle değil mi? İçinde yaşadığımız şu günlerde öyle hemen her şeye evet hayır diye cevap yapıştıran kişilere ne gözle bakıldığını bilirsiniz. Doğrusu ben sanmıştım ki... Kayanıldınız. Az önce böyle bir olayı yıllar önce beklediğinizi söylemiştiniz. Neden? Çünkü böyle bir durumda kendi davranışlarınızı öğrenmek istiyordunuz. Ben sizden farklıyım. Başkalarının davranışlarını öğrenmek istiyorum ben. Bunun için de ürttükleri konular üzerinde bile bile direniyorum. Gördünüz az önce olanları. ...hepsi benliklerini yitirmiş tir tir titriyorlardı. Delikanlının güç durumundan yararlanarak onu kendinize alet ettiniz. Alet etmek deyimi pek yerinde olmadıysa da... ...bu yüzden bana kızacağınızı sanmıyorum. İnsanları kahramanlık rolü oynatmak için etkilemek istemem. Çünkü bizlerin birbirimizin kaderini değiştiremeyeceğine inanırım. <Gülüyor> o halde oylamaya neden başvurdunuz? Sonucun ne olacağını merak ediyordum Sorumsuzca bir davranış olmuyor mu bu Belki öyle ama insanlara inanmadığımız söylersem Bu düşüncenizi değiştirirsiniz belki <gülüyor> Sözlerimle de sizi sıkmadığımı umarım Hayır hayır sıkmadınız Ama sözlerimin sizi etkilemediğini de söyleyemezsiniz Yanılıyorsunuz Sözlerinizin beni etkileyebilmesi için Onlara bir değer vermem gerek ah, Haklısınız çünkü siz kendinizi incelemekten başkasının söz ve davranışlarını değerlendirmeye zaman bulamıyorsunuz. Şu anda beni bu delikanlının dışındaki kimselerin ilgilendirmediğini rahatlıkla söyleyebilirim size. Atacağım her adım delikanlı için bir değer taşıyor. Benim için de öyle. Belki haklısınız. Çünkü şimdi yalnızca onu ve kendimi düşünüyorum. Bir şeyler bulabildiniz mi? Neyi kimin için yaptığımızın farkında değiliz ama düşünüyoruz. <gülüyor> Her şeyden önce sınırı geçmek isteyişinin nedenini bilen var mı içimizde? Hı? Hadi onu da bırakalım ama... ...kimdir bu delikanlı biliyor muyuz? Kim olduğunu bilmemizin ne önemi var? Sınırı geçmek için yardımımızı beklemesi yeterli değil mi? Bu bay eskisi gibi düşünmüyor bayan. Az önce fikir değiştirdiği için bu sözlerine şaşırmamanız gerek. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yoksa yeniden evet mi diyeceksin? Hiçbir şey anlayamıyorum. Üzerinde yaşadığımız şu dünyada insanlar pek çok şey için evet ya da hayır diyorlar. Ama çoğu kez inandıkları için değil. Yalnızca bir şeyler söylemek, daha doğrusu eğlenmek için kullanıyorlar bu sözcükleri. Evet ya da hayır sözcükleri bir satranç tahtasındaki piyonlara benziyor. Evetlerden veya hayırlardan hangisi biraz ilerleyecek olsa hemen önünü kesmeye bakıyorlar. <gülüyor> i̇şte... Bugünkü dünyamızda oynanan oyun bu. Hepimiz... ...inansak da inanmasak da oynuyoruz bu oyunu. Neden mi? Yaşamak için. Birazcık da olsa hayatta daha fazla kalabilmek. Bence yani. bu sözler iyi, çok güzel. Ama ne yapmamız gerektiğine hala cevap bulamadık. Ne oldu baylar? Bir karara vardınız mı? Benim kararım şu. Tek başıma da kalsam elimden ne gelirse yapacağım. Yapacaksınız ve bizleri de içinden çıkılmaz durumlara sokacaksınız. En iyisi başka bir vagona gitsin ne yapacak orada yapsın Kompartımanınıza girin ve hiçbir şey karışmayın lütfen Böylece başınız derde girmez Herhangi bir şey sorarlarsa görmedim bilmiyorum derseniz Doğrusunu isterseniz bu önerinizi beğendim bayan ha. Ancak bilmiyorum görmedim demekle Kurtulacağımızı sanıyorsanız aldanıyorsunuz Bundan hiç kuşkum yok Kimin ne yapmak istediğini bir an önce öğrenmeliyim İçinizde macera heveslisi varsa çıksın ortaya Buna macera diyorsanız ben bu macerada varım Ha macerada varsınız Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz bilmiyorum, O halde bilmiyorum. başı çekmekten vazgeçin Anlamıyor musunuz onu kaderiyle Baş başa bırakmak istemiyorum Düşünürsek bir şeyler bulabiliriz Ona yardımcı olabiliriz Düşünmek için ne yazık ki gerekli zaman yok Ne yapacağımızı saptamadan Ona hiçbir şekilde yardımcı olamayız kendi durumumuzu tehlikeye sokmak demektir bu ha, Bravo bravo Nihayet akıllıca bir söz söyleyebildiniz ah, Akıllıca mı dediniz <gülüyor> Bence onun yapacağı en iyi şey teslim olmak Eğer yardım etmek istiyorsak Bunu ona anlatmamız gerek Hem böylece cezası da hafifler Hiç değilse bile siz yolculuk ettiği için suçlarlar Kurtulma şansı olur Eğer biraz aklı varsa böyle davranır Bu söylediklerinizin gerçekleşeceğine size de inanmıyorsunuz değil mi Bilmiyorum hiçbir şey bilemiyorum ben Kompartmanıma dönüyorum Sanırım bu gence yardım etmek isteyen sizle benden başka kimse yok Anlaşıldığına göre öyle korkuyorlar Ben de korkuyorum İçimdeki korkuyu bir atabilsem her şey düzelecekmiş gibi geliyor Yaradılışım böyle Cesaretli bir kimse olduğumu savunacak değilim Ancak içinde bulunduğumuz durum ayrı Değişik özellikler taşıyor Bizlere güvenen bir gencin düş kırıklığını oramasını istemiyorum Bu düşüncenize katılıyor ve sizi destekliyorum ancak az önce sizin de belirttiğiniz gibi yalnızca ikimizin bu işe katılması başarı için yeterli değil Diğerlerinin de bize katılması gerek Haklısınız Bize katılacaklarına ona yardım edeceklerine inanıyor musunuz? Bana kalırsa bunu kendiliklerinden yapacaklar Ben Sabun'a kesinlikle inanmıyorum Henüz zamanımız var göreceğiz Bu iyimsel düşünceyi sizin neyin yönelttiğini öğrenebilir miyim? Yalnızca bu olay desem bilmem sizin için yeterli olur mu? Böyle bir olayla karşılaşacağımız hiçbirimizin aklına gelmezdi. Şimdi içinde bulundukları durumu isteseler de karşı gelemezler. Şu anda bu vagondaki herkesin o genci düşündüğünden hiç kuşkum yok. İlgilenmiyor gibi gözüküyorlarsa da bu sizi aldatmamalı. Hiç zaman kaybetmeden şu vagondan işe başlasak iyi olacak. Gelin benimle. Ne oluyor? Neden geldiniz buraya? Bu kompartmanda hiçbir şey yapılmasını istemiyoruz Selaşlanmanıza gerek yok Herhangi bir şey yapılacak değil Ne olursa olsun bu kompartmanla ilgilenmenizi istemiyoruz Bir de şu var Eğer bir şeyler tasarladıysanız bunu hemen bize bildirmeniz gerek Ben bir de başka vagonlara baksam iyi olacak anlaşılan Yardıma muhtaç birine sırt çevirmeyecek insanlara rastlayabilirim belki Bir sigara içebilir miyim acaba? Ah tabi buyurun bayan Vera <Gülüyor> başlayın adınızın Vera olduğunu Bay Brent'ten öğrendim Benimki de Şakel Teşekkür ederim Yaşamaktan mutlu olmadığınızı belirten bir hal var üzerinizde Bilmem yanılıyor muyum Yaşamı oluşturan değişik zaman parçacıkları değil mi Bay Şakel? Bu zaman parçacıkları içinde her an mutlu olacağımızı kanıtlayabilir misiniz? Kanıtlamak mı? Sizce düşler kanıtlanabilir mi? No, hayır, bence düşler gerçeklere perde çekerler. Yalancıdır düşler. Oh, Başlayın fakat bir kadının böyle konuşması arzuladığı erkeğe sahip olmadığından ileri gelse gerek. Arzulamak sözcü hiç de yerinde değil. Kim bilir, belki de aşk sözcüğünü yeğlerdiniz onun yerine. Bu soyut kavramların üzerinde biz kadınlardan çok siz erkekler duruyorsunuz. ...bu bakımdan haklısınız Bay ...bazı kadınlar istedikleri erkeği bulmakta... ...bir hayli güçlük çekiyorlar... ...mutluluğu düşlerde aramanız şaşırtmadı beni... ...her yere dolaştım ama hiçbir şey bulamadım... ...vagonların hepsi birbirine benziyor... ...bir de yataklı vagonlar var... ...yalnız memurlardan birine söylemek gerek. ...söylediniz mi? Hayır, ters bir davranışta bulunmak istemediğimden... ...önce sizlere haber vereyim dedim... ...Bay Magnus çok güzel bir fikir bu... ...yataklı vagonlarda saklanabilecek pek çok yer vardır... Hem o vagonların kontrolü diğerleri kadar sıkı olmuyor e, Kontrollerlerden biriyle konuşsam ne dersiniz? Konuşabilirsiniz Özellikle kadınlara çok kibar davranıyorlar Hele ceplerine de bir şey sıkıştıracak olursanız e, Yanımda 300 mark kadar bir şey var e, Tümünü verebilirim Bir yataklı vagon için 300 mark çok para Ama bir kaçağın hayatını kurtarmak için yetmeyebilir Macera aramaktan vazgeçin Bayan Vera Bu iş çok kötü sonuçlar doğurabilir Bu sizin düşünceniz Başrake? Bu denemenin yararı olacağı kanısındayım Dikkat edin polis bu yana geliyor galiba Kahve Sütlü kahve sıcak çaylar e, Buradan kahve isteyenler mi? Hayır teşekkür ederiz e, Bana bir tane bırakın lütfen tabii, tabii, buyurun. Böyle Böylesini hiçbir yerde içemezsiniz ah, Kusura bakmayın tabii. biraz döküldü Sallanan bir yerde servis yapmak kolay olmuyor Şu fincanı bırakıp bir an önce gitsenize burada Böyle konuşmaya hakkınız yok bayım ...bir fincan kahveden ne kadar kazandığımı biliyor musunuz? Üç fenik... ...evet, yalnızca üç fenik... İyi anlaşıldı, haklısınız... ...ama daha fazla satmak istiyorsanız... ...başka vagonlara gitmeniz gerek... Garson, kahvenin parasını almayacak mısınız? Eee... Oh, oh, ...çok cömertsiniz bayan... ...şey... ...affedersiniz... ...ne oluyor burada? Sanki tuhaf bir şeyler dönüyor gibi... Ee, yok, hiçbir şey yok... Ee, ...neden tuhaf şeyler dönecekmiş... ...her şey normal... <gülüyor> Çocuk mu kandırıyorsunuz? Şuradakilerin gözlerine baksanıza. Neden öyle korkuyla bakıyorlar? Dayanamayacağım. Daha fazla dayanamayacağım. Birinize gelin kesin sesinizi. Herkesin buraya dolmasını mı istiyorsunuz? Burada neler döndüğünü hala söylemeyecek misiniz? Söyleyin. Söyleyin ona. Söyleyin neler döndüğünü. Nasılsa birazdan herkes öğrenecek. Trende bir kaçak var Sizin kompartmanınızda Bizimkinde değil Benimkinde değil ah, Sonunda böyle olacağı billiydi Üstelik sonunda da değil Henüz işin başında sayılırız Dayanamayan şimdilik Rahiman oldu Sıra diğerlerine de gelecek Bu sözlerle neyi kanıtlamak istediğinizi anlayamıyorum Polisi kuşkulandırmış olsak yanımıza kadar gelirdi Oysa kapıdan bir bakıp gitti Pek de öyle dediğiniz gibi olmadı Bayan Vera Uzun uzun her yanı süzdü bir şeylerden kuşkulandığı her halinden belliydi Kuşku dolu iğneleyici sözlerinizden bıktım Durmadan panik yaratarak buradakilerin sinirlerini bozuyorsunuz Eğer kadın olmasaydınız bu sözlerinizi başka türlü cevaplardım Herkesin geleceğini hatta hayatını tehlikeye atıyorsunuz Zın! Öyle yüksek sesle konuşmayın lütfen Şu anda herkesin sinirlerine hakim olması gerek Bu tür davranışlarla tehlikeyi üzerimize çekiyorsunuz Bu böyle devam edemez Her şeyi söyleyelim olsun bitsin Kim ne yapacaksa yapsın Yanılmıyorsam bir kaçaktan söz ediyordunuz Peki nerede? Yoksa trene kaçak olarak binen yolcu bu mu? Hayır kaçak olan o değil Kaçak pardüsünün altında saklanıyor Pardüsünün altında mı dediniz? Hı. Peki nasıl binmiş trene? Az önce tren ağırlaştığı sırada kapının basamağına atlamış olacak Kapının basamağı Oysa bu yolu deneyenlerin çoğu fareler gibi ezilir tekerleklerin altında <gülüyor> Demek bu başarmış Doğrusu böylesine ilk kez rastlıyorum O halde bize yardımcı olabilirdiniz değil mi? Sınırı geçmesi için mi? Bu hemen hemen imkansız değil mi? Böyle bir şeyden herkes korkar bayım Ama siz bu tür şeylerde bizden daha çok tecrübeli olmalısınız Herhangi bir çıkış yolu vardır heh? Onun için mi? Örneğin şu beyaz ceket ve pantolonunuzu giyse Peki ya birisi çay ya da kahve isteyecek olsa e, İstesinler ne çıkar o da verir Demek bu o kadar kolay sizce Yani hiç kimsenin bir şey anlamayacağını sanıyorsunuz Garsonluk ciddi bir meslektir bayan Herkesin kolaylıkla kıvıramayacağı pek çok yönleri vardır Üstelik trende beni tanımayan yok bir başkasının yerime geçmesi kolaylıkla fark edilir Ay, Bize önerebileceğiniz başka bir çözüm yolu olamaz mı? Sanmıyorum Yok hayır kesinlikle yok Yok tabi söylüyorum onlara Böyle bir şeyi denemek çılgınlık olur. Eğer bu o denli basit olsaydı Bugüne dek binlerce adam geçerdi sınırları Ama yok pek öyle basit değil bu iş Evet kahveler Başka kahve isteyen var mı? Hem, hem ne diye bu tür şeylerden söz ediyorsunuz bana? Kendinize suç ortağı mı arıyorsunuz Yanlış kapı çaldınız baylar e, Yo hayır böyle düşünmeniz yersiz Sanmıyorum bayan Burada bir takım dolapların döndüğü açık Döndürdüğünüz bu dolaplara beni de karıştırmak istiyorsunuz Siz bu yolda belki ilk kez seyahat ediyorsunuz Ama ben öyle değil Çok şey gördüm çok şey biliyorum ben <gülüyor> Kaçakmış Polis olmadığını kim söyledi size Saçmalamayın lütfen Bunu da nereden çıkartıyorsunuz Yüzüne bakın bir kez ne oldu anlaşılmıyor mu Yüzüne bakınca ne olduğu anlaşılıyor Ne olduğu anlaşılmaz mı hiç siz beni ne sanıyorsunuz kuzum? İçinizden birinin polis olduğunu anlamadı mı mı sanıyorsunuz? Yakında her şey anlaşılır. Ne yapacağımı biliyorum ben. Her şeyi anlatacak onları Ne olduysa söyleyecek. Bizleri öyle verecek. Hepimizi ele verecek. Hepimizi ele verecek. Korkmanız hiçbir neden yok Yanılıyorsunuz Hapsedilmenin ne demek olduğunu bilirim Daha önce tattım bunu çok iyi biliyorum Bir kez daha oraya dönmek istemiyorum O Cesaretten falan söz etmeyin bana Bu tür şeyler duymak istemiyorum Bakın bay Hayır. Hayır duymak istemediğimi söyledim size Hiç içeride yattınız mı siz Hapsedilmenin ne demek olduğunu hiç tattınız mı Hayır Her şeyden uzakta kalırsınız anlıyor musunuz İliklerinize dek yalnızlığın içine gömülürsünüz İçinize işler bu yaşamınız boyunca Sürüp gider Hala hürperir işim Bilmem anlayabiliyor musunuz beni O ürpertiyi her an yaşarım Tüm çabalarıma rağmen atamadım Hiçbir zamanda atamayacağım Sizi çok iyi anlıyorum Anlayacağınızı sanmıyorum Korkuyorsunuz Bay Tilip diyen Korktuğunuz için böyle konuşuyorsunuz Yo, Hayır korku sözcüğü yerinde değil İnsanı bir türlü terk etmeyen bu sürekli heyecana korku diyemezsiniz Anlayamayacağınızı biliyordum Acıktığım Çılgınca acıktığım zamanlar oldu Bay Magnus Ot yedim toprak yedim Ağaçları tahtaları kemirdim ama yalnızlık insanlardan apayrı bir dünyada yaşamanın yanında hiç kalırdı bunlar Hayır istediğiniz gibi düşünebilirsiniz Canınız nasıl istiyorsa öyle davranabilirsiniz ama beni unutun baylar Çünkü ben yazı makinesi satmaktan başka bir işe yaramam Ne oluyor? Neden yavaşladık? Deminki gibi bir geçide gelmiş olmalıyız O halde duracak İlk kez olduğu gibi birkaç saniye durduktan sonra hızlanacak Dinle dinikanlı hemen atlaman gerek Atlarsan kurtulursun ...beni anlıyorsun değil mi? Atlarsan kurtulursun diyorum. Nereye geldik? Nerede olduğumuzu seçebiliyor musunuz? Hiçbir şey gözükmüyor. Çok karanlık. Ağaçlık bir yerdeyiz galiba. varsa var. Tamam tamam. varsa çok iyi. Hadi mi? Şimdi beni iyi dinledi Canım. Bu senin için en mücize. Prenden atlamak için bundan daha iyi fırsat geçmez eline. Ne bekliyorsun? Bir saniye bile değerli senin için. Hemen atlaman gerek. tren yavaşladı... Hadi, hadi diyorum Bak, Kendini düşünmüyorsan bizleri düşünmelisin Bence yalnızca kendini düşünmesi yeter Atlarsa bizlerden çok kendine iyilik etmiş olur Bizlere gelince kurtuluruz bu kabustan Hemen atlamasını söyleyin ona Yapılması olanaksız şeyler söylüyorsun. Çelenizi kapar mısınız lütfen Kompartmanınıza girin ve bu iş bitinceye dek dışarı çıkmayın Atlaması gerek, başka çıkar yol yok Hastaya başlamaz. Tam sırası. Atla, hadi, hadi atla diyorum. Hadi. Hayır, hayır atla. Bu kapıdan kimse atlamayacak. Eğer onu atlamaya zorlarsanız, ben de atlarım. ...neden buraya toplandınız? Bu çocuğa atlamasını söylüyorsunuz, neden? Atlasaydı hem bizleri hem de kendisini kurtarmış olacaktı. Ya atladığı sırada bir yeri kırılsaydı... ...bu o kadar kolay mı sanıyorsunuz? Bir yeri kırılsaydı birkaç ay alçıda kalır geçerdi. Affedersiniz. Düşündüğünüz gibi kötü olmadığımı bilmenizi isterdim. Bu sözleriniz hiç de inandırıcı değil Bay Brat. Elinizden gelse zorla dışarı atacaktınız. Bilmiyorum... Bilmiyorum. Affedersiniz. Karşılaştığınız sorunlara çözüm getirme yönteminiz bu olmalı. Affetmenizi söylemiştim Bayan Vera. Bence şu anda önemli olan birbirimizden af dilememiz değil. Hareket halinde olan bir trenden atlamak kolay değil. Tehlikeli. Herkes için tehlikeli. Biliyorum. Duygusuz biri olduğumu düşünüyorsunuz. Haklısınız. Davranışlarımdan başka türlü anlaşılması beklenmezdi zaten. Ancak... Ancak anlayamadığım böyle bir maceraya kapalı göze girmek istiyişiniz. Her şeyi bir anda yıkmayı nasıl göze alırsınız? Geride sizleri bekleyen bir yuvanız sorumluluğunu yüklendiğiniz kimseler yok mu? Bakın Bay Brand. Eve döndüğümde karıma bugün trende kaçak bir çocuğa rastladım. Hem de bizim kompartımana sığınmıştı desem. Ve hemen ardından bu akşam yemek için neler hazırladım bakalım diye eklesem. O da bana güzel bir biftek yanına da patates püresi. E, ee, ne oldu sonra o çocuğa diye sorsa? Ben gene. Ha o çocuk mu? Hiç canım yakaladılar tabi. Zavallıcık kendisini trendekilerin kurtaracağına inanmış. Karım bu kez bugünlerde bu tür olaylara çok rastlanıyor. Nasılmış biftek insanın ağzında dağılıyor değil mi dese? Ne dersiniz Bay Brandt? Aramızdaki konuşmaların böyle mi geçeceğini sanıyorsunuz? İğrenç buluyorsunuz değil mi? Anlıyorum. Ama insanlardan melek olmalarını isteyemezsiniz. Onların o denli yükseklere çıkacak kanatları yok. Böyle olması üzücü belki de. Evet, belki üzücü ama... ...ne var ki gerçek? Çevrenizdekileri şöyle bir sorguya çekip... ...şaşırtıcı cevaplar alacaksınız. Sözleriniz bir hayli ilginç baylar. Fakat bu ilginç sözlerin gerçeklerle pek ilgisi olmadığı kanısındayım. İnsanları değiştiremezsiniz... ...hele yarım saat gibi kısa bir zaman dilimi bu iş için hiç yeterli değil. Amacımın herhangi bir şeyi değiştirmek olduğunu söylemedim. Oysa işin içine fedakarlık girdi mi ben tersini düşünürüm. Affedersiniz, fedakarlık dediniz de aklıma geldi. Geçenlerde de okumuştum. Genç bir çocuğu büyüyecek bir valiz içine koyarak sınırdan geçirmişler. O büyüklükte bir valiziniz var mıydı acaba? O büyüklükteki valiz benim gibi yaşlı kadında ne arar? Ufak tefiimi alacak küçük bir çanta yetiyor bana... ...ama delikanlının sığacağı bir valiz olsaydı... ...belki aynı şey yapılabilirdi diye düşünmüştüm. Şimdiye dek söylenen sözler arasında... ...en işe yarayanı bu bence. Teşekkür ederiz bayan. Delikanlının girebileceği gibi büyük bir valiz yok yanımızda. Saklayın, çabuk saklayın... ...Ganson bu yana doğru geliyor. Soğuk gazoz, bir ala. ...soda isteyen var mı? Soda. Ee, baksanıza biraz. Polis nerede gördünüz mü? Gördüm bayım, şu anda baş tarafta olmalı. Kaçak hala burada mı? Evet de işinize yarayabilecek birini buldum. Durumu da şöyle bir fısıldadım kulağına. Kim bu adam? Güvenebilirsiniz. Batıdan biri. Ne dedi? Dört çocuğu olduğunu söyledi. En küçüğü yedi, en büyüğü on dört yaşındaymış. Bir bir anlattı çocuklarını. E, peki sonra? Sonra bu dört çocuğun bir babası olması gerektiğini söyledi. E, var ya. Evet bayım işte demek istediği de buydu zaten. Babalarının yok olmasını istemiyor. Yani yardım etmekten kaçınıyor. Bu sözleri hiç duymamış olayım daha iyi dedi. Ama ne yazık ki duydu? Sağır Sultan bile duydu Bira soda yok mu bira içen Ya siz bayım Sizler bir şey yapamadınız mı Hayır Yarım saati geçti koridorlarda dolaşırken Hep bunu düşünüyorum Kendi kendime olacak şey değil ne macera diyorum Susayan yok mu aranızda Bir şey içmek istemiyor musunuz Ben üstüme düşeni yapacağım baylar Gözlerimi dört açmış bekliyorum Hanıver'e gider gitmez gazetelerden birine uğrayacağım Hasta filan değilsiniz ya siz Bakın bayım Hanıver'e vardığımızda iyi ya da kötü her şey bitmiş olacak. Sınırda ne gibi sürprizlerle karşılaşacağımızı henüz bilmiyoruz. Ama kesinlikle bir şeyler olacak öyle değil mi? Basının bu gibi olaylara olan düşkünlüğünü benden iyi bilirsiniz. Sıcak bir köşeye çekilip bu tür şeyler okumak herkesin hoşuna gider. Yazıyı yazacak olan ben değilim tabii. O iş gazetecilerin. Bu onların görevi ama olayı anlatacak olan parayı alır. Gazetelerin bu tür şeylere 20 mark verdiklerini pek çok kimseden duydum. Biralar... Biralar soğuk bira meşruba Ah şimdi olayımızın parasal değerini de biliyoruz baylar 20 mark Evet yalnızca 20 mark Bu parayla kalınabilecek bir otelde ancak kahvaltı edebilirsiniz Böyle durmakla hiçbir sonuca varamayız Zaman aleyhimize işliyor bir çıkar yol bulmak gerek Önermek istediğiniz bir şey varsa söyleyin Bilmiyorum ama Evet sizi dinliyoruz Delikanlının yüzüne dikkatle baktınız mı? Eğer baktıysanız Bay Rheinman'ı andırdığını fark etmişsinizdir. Doğru söylüyorsunuz. Gerçekten de ikisinin arasında bir benzerlik var. Birbirlerine benzemeleri arada yaş farkı olsa da işimize yarayabilir. Eğer bir sakıncası yoksa ne tasarladığınızı sorabilir miyim? Benimki tasarı falan değil Bay Şakerle. Yalnızca bir şeyler düşünmeye çalışıyorum. Her şeyden önce birinin bu kompartmanda diğerinin de birkaç kompartman ileride kalması gerek. Neden? E, geçiş serbestlisi olanları inceden inceye kontrol etmiyorlar. Haklısınız. Bir çözüm yolu bulduk sanıyorum. Başka türlüsünü düşünemiyorum ben. Nereden başlıyorlar kontrole? Her iki yandan da. Önden ve arkadan binerek ortada buluşuyorlar. Güzel, güzel. Biri kontrol edildiğinde biletle geçiş izni diğerine aktarılmalı. Bu iş memurların gözü önünde açıkça yapılırsa hiçbir şeyden kuşkulanmaz. Çok iyi. Denemeye değer. Evet, denemeye değer. Kaçak bu kompartmanda kalacak. Onun yerine bir başkası üzerindeki kağıtlarla birkaç vagon ötede veya geride bulunacak. evet. evet. Birbirlerinden ne kadar uzakta olurlarsa o kadar iyi Memurlar birinin kontrolünü bitirdikten sonra Bir başkası gerekli kağıtları diğerine götürecek Evet aynen böyle Peki kim götürecek Gerson kimseyi kuşkulandırmadan yapabilir bunu Trenin personeli olduğundan istediği gibi dolaşır Kimsenin ne dikkatini oldu? çekmez Nasıl bir karara vardığınızı merak ettim e, Sanırım bir çıkar yol bulundu efendim İşte buna çok sevindim Bir gün gazetede ne okuduğumu söyleyeyim mi size o Valizin içindeki çocuktan söz edecekseniz hiç yorulmayın daha önce anlatmıştınız Ya öyle mi demek anlatmıştım Ay, Yaşlılık işte zihnim hiç yerinde değil Aynı şeyi çocuklarıma da yaptığımın farkındayım Gene de sabırla dinliyor beni yavrucaklar Her neyse ne dersiniz her şey yoluna girecek mi bari? Öyle olacağını umuyoruz bayan Ancak yakalanma olasılığı da var tabi e, Yakalanmadan söz etmenin gereği yok Böyle bir tehlikeyi göze alamayız Ama alıyoruz ...çocuklarından başka bir şey düşünmeyen şu yaşlı kadına... ...onları belki de bir daha göremeyeceğini anlatmalısınız. Aa, ne demek istiyor bu bay? Tehlikeden söz ediyor. Tehlike deyip durmayın Deminden beri tehlikelerden kurtulmak için kafa patlatıyoruz. Haklısınız ama hiç tehlike olmadığı da söylenemez. Belki gerçek tehlikeyi bu sözlerde aramak gerek. Boş yere çene yoruyoruz. Şans bizimle. Başaracağız. Şu yaşlı kadından verici kararı öğrenmek istiyorsunuz değil mi? Onun her şeyi çocukları... Dünya tarihi bile çocukları çerçevesinde sınırlanmış. Hidrojen bombası, uzay çalışmaları küçüklerden birinin suç çıkarması yanında hiç kalır. Bu kaypak sözlerle nereye varmak istediğinizi anlayamıyorum. Şş, sakin olun lütfen sakin olun sinirlenmeye bakalım. Çünkü bir kez sinirlenmeye başlarsak her şeyi mahvedebiliriz. O zaman her şey biter. Böyle bir işe kalkıştığımıza pişman oluruz. Pişmanlıktan söz etmeyi erken bulmuyor musunuz? Ne demek istiyorsunuz? Hiç kimse bile bile hayatını mahvetmek istemez bayım. Kahramanlıkla öne sürdüğünüz plan herkesin sonu olabilir. Böyle konuşmanıza izin veremem. Dikkat edin. Garson bu yana geliyor. Çok biralar, biralar. Soda, soda isteyen var mı? Ne oldu? Neye karar verdiniz? Çok az zaman kaldığını biliyorsunuz değil mi? E, tam zamanında geldiniz. Bir çözüm yolu bulduk. Nasıl bir çözüm yolu anlatır mıyız? E, bakın ne. Şu bayın yüz hatları delikanlıkine çok benziyor. Kaçağı onun serbest geçiş kartını, biletini ve diğer kağıtlarını aktaracak. Fena sayılmaz. Peki o bay ne yapacak? Aa, o birkaç vagon daha ötede duracak. Önemli olan kaçağın kontrolü atlatabilmesi. Pasaporta gerisi resme dikkatle bakmıyorlar. Üzerindeki ismin de akıllarında kalacağını pek sanmam. Şey, adınız neydi sizin? Ee, Rayman. Görür görmez unuturlar. Güzel. Doğrusu diyecek yok. Zaten kontrol sırasında daha çok mühürlere dikkat ederler. <gülüyor> Kağıtların mühürlü olup olmadığına bakarlar. <gülüyor> e sonra ne olacak? Onun kontrolü bittikten sonra. Yani kaçak kontrol edilir edilmez. Bu vagondan ayrılacakları sırada. Birikmiş kağıtları Bay Rayman'ın bulunduğu vagona götürür. <gülüyor> Memurların önünden geçip gitmeyecek. <gülüyor> evet, bitirecek. evet. Diğer vagonda da aynı kağıtları ve bileti bu kez memurlara o gösterecek. <gülüyor> Memurlar o telaş içinde aynı kağıtlara ikinci kez baktıklarının farkına varmayacaklar. Varmazlar değil mi? Ha? <gülüyor> <Ne> <gülüyor> sanmıyorum. Dersiniz? Sanmıyorum, sanmıyorum. Farkına varacaklarını sanmıyorum. Aha, çok iyi. İşte bu çok iyi Beğendim gerçekten beğendim planınızı Peki kağıtları bir vagondan diğerine kim götürecek Siz Ben mi Sizden kimse koşkulanmaz Elinizde tepsiniz önlerinden affedersiniz deyip geçersiniz Size yol açmak için bir de kenara çekilirler Tabi o sırada kağıtlar cebimde Cebinizde tabi <gülüyor> İyi çok iyi Bana baksanıza siz benimle şaka mı ediyorsunuz yoksa Eğer bu bir şakaysa hemen söyleyeyim hiç komik değil Kabul etmiyor musunuz Kabul etmiyor muyumuşum Tabii etmiyorum demek o kadar budala sandınız beni Cebimde 5 yıllık sürgünü garanti eden kağıtlarla memurların önlerinden geçeceğim ha? İnanılır gibi değil Hiç kimsenin aklına sizin cebinize bakmak gelmez Belki herkesten kuşkulanırlar ama sizden değil Size hiç kimse bir şey söyleyemez Tüm yolcuları sorguya çekseler bile siz onlardan ayrısınız Bize yardım etmeniz gerek Lütfen yapın bunu Yardımcı olursanız pişman olmazsınız Ne demek istiyorsunuz e, paraya ihtiyacınız olabileceğinden söz ediyorum bayağı... Hayır Bay Magnus Neden her şeyi apaçık konuşmayalım Bunun için para isteyemez mi Bu tür şeyler ya karşılıksız yapılır ya da hiç yapılmaz Yok canım parayı umursamadığımı söyleyecek değilim Ancak istediğiniz şeyin karşılığını ödemek pek öyle kolay değil Söyleyin İşte çek defterim Ne kadar istiyorsanız yazayım <gülüyor> Bin Mark Kabur Hayır iki bin 2000 olsun. 5000 mark istiyorum. Eğer işinizi o kadarı görüyorsa ben de 5000 yazıyorum. İşimi görür de artar bile. Bu parayı ufacık bir deliğin içinde nasıl harcayacağımı söyleyebilir misiniz bana? Bu kadar aptal görünüşlü olduğumu ummazdım doğrusu. Söylediklerinizi unutuyorum. İşte size yapacağım iyilik bu. Eğer başınıza dert açılmasını istemiyorsanız bir daha karşıma çıkmayın. Ah, çek defteri de işe herabatı. Demek ki eski taktikler zamanımızda geçerli değil. Verecektim. On binde isteseydi verecektim. Ona her şeyi bir kez daha anlatmalıydık. Bu filan ancak garsonla yürürdü. Ee, Bay Raymond, lütfen şu kağıtlarınızı verir misiniz bana? Şey, e, tabi. ...işte şurada olacak. Hadi çabuk olun biraz. E, buyurun. Et, dikkat edin düşüyor. Düştü <gülüyor> bile. <gülüyor> toplayın. Yardım edin. Toplayayım şunları dalmadan toplayın. Ahkamdan biri çöp sepetinin yanında. İşte orada. Hemen ayağınızı dipinde. Nerede dediniz? Göremiyorum. <gülüyor> Dikkat polis geliyor! Ne oluyor burada? Ee, hiç, hiçbir şey. Kimin bu yerdeki kağıtlar? Ee, be, benim. Hı. Adınız? Yazılı, orada yazılı işte, ee, Rheinland. Ne arıyor bu kağıtlar yerde? E, düştü, e, elimden düştü. E, sınıra yaklaştığımız için cebimden çıkarmış, elimde tutuyordum. E, sonra sarsıntıdan olacak, avucumdan kayıverdi. <gülüyor> Ee, yolculuğunuz nasıl geçiyor? İyi, çok iyi. Yani baya geçiyor işte. Bana söylemek istediğiniz bir şey var? Yok, hayır. Yok. Yani ne olabilir? Az yol değil, uzun, e, yorucu oluyor. Haklısınız. sınıra iyice yaklaştık. Yolculuk bitti sayılır. izninizle Bayılacaksın. Az kalsın bayılacaktım heyecandan Ağzınızdan bir şey kaçıracaksınız diye en az sizin kadar ben de heyecanlandım Yine eğildiği sırada battaniyenin altına baksaydı her şey bitmişti Son dakikada buraya gelicini hiç ummazdım Melek kağıtları görmesi hiç iyi olmadı Plan alt üst oldu Affedersiniz suç bende kağıtları ben düşürdüm Kimsenin suçu yok kağıtları isteyerek düşürmediniz Kaza oldu işte her şey yoluna girmişken beklenmedik bir kaza. Kaza ya da başka şey artık oyun bitti İstesek de istemesek de bu böyle Zaten saatlerinize bakarsanız iki üç dakikadan fazla zamanımız kalmadığını anlarsınız of, Başka bir yol deneyemez miyiz? Ararsak bir şeyler buluruz belki Bu kadar uğraştıktan sonra bırakmak olmaz Kanepenin altına saklanamaz mı dersiniz? Artık başarı şansımız kalmadı Zamanımız kısıtlı hiçbir şey yapılamaz of, Yardım etmeliyiz Birkaç kötü rastlantı yüzünden verdiğimiz sözden dönmemeliyiz. Kanepenin altına saklanabilir. Ya da tuvalete... ben ...başka bir yere... Çok zor artık çok zor. Neredeyse sınırda olacağız. Ee, az önceki tutumumdan dolayı af dilemek istiyorum. Korkuyordum. Sizlere neden korktuğumu söyledim. Hapiste geçirdiğim yıllardan sonra... ...böyle bir olay bende şok etkisi yaptı. Bir anda aynı acıyı tattım. Oysa bu gence ben de yardım etmek isterim. Yardım etmekten zevk duyarım... Geçti olsa yapabileceğim bir şey varsa söyleyin. Elimden geleni yapmaya hazırım. Onun için bir şeyler yapılabileceğini artık sanmıyorum Bay Tripp diyen. Neden tuvalete saklanabileceğini söylemiyorsunuz? Olmaz saklanamaz. Size anlayamıyorum. Az önce onu kurtarmak için adeta yarış içindeydiniz. Oysa şimdi ne söylenirsen karşı çıkıyorsunuz. Artık ona yardım edecek durumda değiliz. Elimizdeki kozların tümünü yitirdik. Gene de bir şeyler yapmalıyız. Kurtaracağımızı söyledik ona umut verdik. Kendimizi aldatmayalım hiçbir şey yapamayız. Korkuyorsunuz. Şimdi korku hepinize sıçradı. Anlıyorum Sizin korkunuz benimkine de benzemiyor Sizler hayatınızı kaybetmekten korkuyorsunuz Hayatı kaybetmek için önce onu yaşamak gerek Yaşamak da yemek içmek ve yatılabilecek bir yerde yatmakla olur Delikanlı Buraya gel Gel gel şöyle yanıma Evet Söyle şimdi Neden sınırı geçmek istiyorsun Yaşadığın yerde hoşuna gitmeyen bir şey mi var Onunla bu şekilde konuşamazsınız Şu olayın başından beri davranışlarınızı inceliyorum bayan bu delikanlının üzerinde kendinizi tatmin etme çabası içindesiniz Çok kaba ve anlayışsızsınız Sizden insanlık duyguları silinmiş Lütfen lütfen kendinize gelin Aramızda tartışma çıkararak ortalığı daha fazla karıştırmayalım İyice yaklaştık sınır. Dikkatleri üzerimize çekmemeyiz Hiç zamanımız yok Artık her şeyi oluruna bırakmalıyız ya, Her yer ziferi karanlık Pekcereden dışarısı gözükmüyor Daha çok yolumuz var mı acaba Hayır bayan geldik sayılır Çok az bir zaman sonra sınırdayız Evet ne yapıyoruz Neye karar verdiniz Herkesin ayrı ayrı birer aynaya bakıp Yüzünü görmesini isterdim Sanırım kimin neye karar verdiği O zaman çok daha iyi anlaşılırdı Boş yere konuşuyorsunuz Kimsenin bir şey yapacağı yok Daha doğrusu gerçek bu Bu gerçeği anlamanız gerek Bir takım güzel sözler kahramanlık örnekleri Ama her biri birer sıfır Sıfır sıfır sıfır Şu budalayı susturmazsanız ben susturacağım Budala Eğer bir budala gerekliyse ben olmaya razıyım Hatta Hatta Sizin yerinize de budala olabilirim Budallık sizin söyleyemediklerinizi söylemekse kabul ediyorum İstediğiniz gibi davranabilirsiniz Bizler neye inanıyorsak onu yapacağız Çocuk kapıya doğru gidiyor Durdurunuzu Kapıyı açmasın Çabuk olmuyor kalmışım. Neden ağlıyor bu kız? Eşyalarınızı toplamanıza yardım edin ben. Sınır'a geldik. C-Treni adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Herbert Reinecker çevirem ve uygulayan Can Kapyalı Yöneten Ergin Orbey Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Şakel Erol Keskin, Vera Ayşin Çekmez, Brandt Kamran Ser, Magnus Şenerşen, Triptihen Erhan Abir, Mangold Suna Kusal, Garson Zihni Göktay, Reinman Özlemirhan, Polis Sezai Altekin. Radyo tiyatrosu son ne geldi. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.